Ee, sadece hani çok Tabii mükemmel denemeyebiliriz de. belki ama muhakkak e, onun da artıları eksileri vardır. Peki okulda başarılı bir öğrencilik hayatı. E, evet. Hep Silivri'de mi okudunuz? E, köyden mi gidip geldiniz? Nasıl oldu o yıllık? Köyden gidip geldik. Eskiden de çok hani kız çocuğunu okula göndermezler. Mesela biz 3 kişi gittik okula köyümüzden.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 artı elektrikle her yönüyle ona yetebilmek için belki de okumayı tercih ettim. E bir de hani geçin şartları. O zamanlar ben muhasebede çalışıyordum. Hani genel muhasebe tutayım, daha yükseleyim, kariyerim olsun falan diye düşündüm. İşletmeyi bitirdikten sonra tabii istediğim mevkiye geldim. En son çalıştığım yerde insan kaynaklarında çalışıyordum. Sorumluydum. Hani orada müdürlük gibi yüksek bir seviyede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 Öyle inek sütüyle falan olmaz dedim. Ee, bize de gittik. Ee, bize 60 kilometre uzaklıkta bir köy var. Orada mandalar var. Çut ama 10 günde bir gidebiliyoruz. 15 günde bir gidebiliyoruz. Taze de olmuyor. Tek de hani e, güvenemiyorsun da. Kendim beslediğim o hayvanı yetiştireyim dedim. Eşime dedim ben bir manda alacağım çocuğum için. böyle başladık. Ondan bir sonra çocuğum adınız. her akşam. Evet. Ve bir, bir manda, manda aldık. Bir aslında serüven başladı. Evet başladı ve zormuş mandacılık çünkü yıllar önce burada manda bakımı bitmiş Hani e, babaannemler batmış mandayı daha e, babamlar görmemiş mesela onlar çocukken daha bitirmişler mandacılık zor oluyor diye manda da böyle inat bir hayvandır hani aksi ona yaklaşması kolay değildir ama dedim ki ben doğrusu hani ben zaten zor seviyorum bunu da yapacağım baştan işim dedi yani bak bu sakatlayacak süzünü vermiyor tekiyor bizi Ondan sonra yapamayacaksın, edemeyeceksin. Hatta işin benim Marangoz Stand kuruyor, far standı. Şehir dışına falan gidiyor. Dedi ki ben gidiyorum. Sonra geldiğinde bandayı görmeyeceğim bahçede. Yoksa size bir şey olacak ben korkuyorum dedi. Şimdi biz o biraz tezafında oğlumla birlikte sevdik, taradık, okşadık. hayvana alıştırdık kendimizi. Ondan sonra sağmaya başladık.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 şimdi mesela bizim bulunduğumuzda o kadar yükseldiği arttık tamamen hani köyden de uzak şehirden de uzak doğal havası temiz orada hiç kullanılmamış topraklar önümdeki arazilerin çoğunu kiraladım büyüttüm hiçbir zehirsiz atıksız gıra ilaç kullanmadan üretim yapıyoruz ya tabii ki bu yorucu ama insanlık için değer mi değer diye düşünüyorum ben çünkü yani bu, bu sütü çocuk içiyor bu peyniri çocuklar yiyor